Kıymetli izleyenlerimiz tekrar yayındayız. Geçen haftadan kalan soruları Efendimiz'e yöneltiyoruz. İnşallah bu bölümümüzde bunları tamamlamaya çalışacağız. Daha sonraki bölümümüzde yeni gelen mesajlarınızı inşallah yönelteceğiz. Efendim geçen haftadan kalan mesajlardan Abdülkadir Dala göndermiş. Lütfen okuyun demiş. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Aşk, aşık, mahşuk sohbetine denk gelmiştim. Çok etkilenmiştim. Allah razı olsun hocamızdan ve sizlerden o sohbetten sonra devamlı sohbetleri takip ediyorum. Ben şunu merak ediyorum. Kul hakkı nedir? diye sormuş efendim. Kul hakkı. Kul hakkından önce Allah'ın hakkını anlamak gerekiyor. Allah'ın kulü üzerinde hakkı vardır. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Allah'ın kulü üzerinde hakkı vardır. Kulun Allah üzerinde hakkı vardır. Kulun Allah'ın kulü üzerindeki hakkı, kulun Allah'a hiçbir şey şirk koşmamasıdır. Kulun Allah üzerindeki hakkı kendisine hiçbir şey şirk koşmayana azap etmemektir. Eğer azap varsa, şirk var demektir. Eğer kul Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmazsa Allah'a kamil manada kul olur, abd olur, aşık olur, iman etmiş olur, itaat etmiş olur. Bu durumda Allah buna azap etmez. Bu Allah'ın üzerine aldığı bir haktır. Bununla beraber ayet-i kerimede Allah buyuruyor ki müminlere yardım etmek üzerimizde bir haktır. Müminlere yardım etmek. Allah müminlere yardım eder. Mümin bir adım attığında on adım da Allah'tan gelir. On da ikram eder. Bire on verir en az. Eğer kul Allah'ın hakkını yerine getirirse bu durumda kulların da hakkını gözetir, gözetmiş olur. Kendisi üzerinde de hakkı vardır. Kendi hakkını da gözetmiş olur. Kendisine de hakkını vermiş olur, teslim etmiş olur. Hak, hakikattır. Eğer biz Hak'a tabi olursak kulların da Hak'ını mutlaka yerine getirmiş oluruz. Yoksa sadece iman olmadan ben kimsenin Hak'ını yemedim demekle kimse kurtuluşa ermez. Önce Allah'ın Hak'ını ödemen gerekiyor. Hakkını vermen, teslim etmen gerekiyor. Allah'ı Rab olarak kabul edip ona hiçbir şey şirk koşmaman gerekiyor. Zaten bunu yaptığında kul Hak'ına zaten girmez insan. Onu gözetmiş olur. Ama Allah'ın hakkını vermeden o istediği kadar kul hakkına riayet etmeye çalışsın. Allah imansız kulluğu kabul etmez. Bize düşen iman etmektir. Allah'ın hakkını gözetmektir. Bir kul ile muhatap olurken Allah'ın hesabını yapmaktır. Nasıl yapıyoruz? Allah kuluyla beraberdir. Buna beraber kulun hakkını da Allah savunur ve hesabını sorar. Kula karşı haksızlık ettiğimizde asıl haksızlığı, saygısızlığı Allah'a karşı yapmış oluyoruz. Dolayısıyla kul hakkı Allah'ın hakkının içine girer. Eğer kulunu ciddiye almazsak, Allah'ın onunla beraberliğini anlayamaz, kabul edemezsek, ona zulmedersek önce Allah'ın emrini çiğnemiş oluruz, hakkını teslim etmemiş oluruz, onunla beraber olan onun sahibini ciddiye almamış oluyoruz. Onun için kul hakkı da bütün mahlukatın hakkı da Allah'ın hakkına dahildir. Eğer Allah'ın hesabını yapıp rızasının, kendi kulluğumuzun hesabını yapıp hayatı yaşamıyor, insanlara muamele etmiyorsak bu durumda Allah'ın hakkını takdir edememişiz. Dolayısıyla kaybederiz. İstediğimiz kadar ben hakka ayet ediyorum, kimsenin hakkını yemiyorum de. Bunu hiç kimse yapamaz, beceremez kulun hakkını takdir edebilmek için hak sadece 3 kuruş para ya da bir lokma ekmek değildir. Önce ona insan olma hakkını teslim etmen gerekiyor. Bu Allah'ın yeryüzündeki halifesi, bu Hazreti İnsan. Allah onunla beraberdir. Allah'ın bunun üzerinde bir muradı vardır. Nedir muradı? Kul olması, abd olması, Hazreti İnsan olması. Ben buna böyle bakmam gerekiyor. Dolayısıyla buna nasıl yardım edebilirim? deyip bakması gerekir. Yoksa sadece hakkını çiğnemek değil. Aynı zamanda kulun kul üzerindeki hakkı da onu Allah'a davet etmektir. Cennete davet etmektir. Selamete davet etmektir. Selam yurduna davet edip ona selam vermektir. Eğer bunu yapamadıysa zaten baştan beri hakkını çiğnedi. Ona zulmetti. Farklı bir nazarla ona nazar etti. Hakaret nazarıyla ona nazar etmiş eğer onu etten, kemikten, topraktan bir varlık olarak görüyorsa sadece gerisi sonra gelir. Böyle bakan zaten yanlış yapamaz. Zaten ona zulüm demez, Haksızlık edemez. Hakkını teslim eder. Hangi hakkı? Allah'ın ona verdiği hakkı. Dolayısıyla Allah'ın hakkını gözettiğinde onun hakkını da öder. Yanlış yapmaz. Allah'ın hakkını eğer gözetmezse istediği kadar ben Haksızlık etmedim, hakkını teslim ettim demiş olsun, bunu yerine getiremez. Kendi hakkını kendine teslim edememiş. Kendine Hazreti İnsan olarak eğer bakmıyorsa, kendi hakkını kendine teslim edememiş. Başkasına nasıl teslim edebilir? Kendine zulmetmiş. Başkasına nasıl zulmetmez? Karşısındakine en fazla kendisi gibi bakabilir, kendisi gibi görebilir. Onun için insanlara kıymet veren, deger veren, onlara muamele ederken Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak, Muamele eden kendine öyle baktığı içindir. Bunu anladığı içindir. Böyle davranmayanlar, bu muameleyi yapmayanlar kendisine öyle bakamadığı içindir. Onun için Allah'ın hakkı, bütün hakları kapsar. Allah'ın hakkını yerine getirdiğimizde bütün hakları yerine getirmiş oluyoruz. Yoksa kendimize zulmetmiş oluruz. Dolayısıyla herkese, bütün varlığa da bakışımızla önce zulmetmiş oluruz ki... Hakaret etmiş oluruz. Evet. Efendim genç bir kardeşimiz Mehmet Ergün 11 yaşında bir kardeşimiz göndermiş. Evet. Bingöl'den selamlar. Ben 11 yaşındayım. Hocamızın ellerinden öpüyorum. Çocukların cenneti aynı mıdır? Dereceleri var mıdır? diye sormuş efendim. Evet. Allah ayet-i kerimede buyuruyor iman edenleri İmanda kendilerine tabi olanları da onlara katarız dedi. Hem imanda ona tabi olanları hem amelini onun defterine yazıyor hem de cennette onu onlarla beraber ediyor. İmanda kim tabi olmuşsa cennette onlar beraberdirler. Onun gibi yapamamış olsalar, eksik yapmış olsalar bile amel itibariyle değil iman itibariyle onlara tabi olduklarından dolayı cennet insanla güzeldir. Farz edin ki dünyada bir tek insan vardır. Bütün dünya onundur. O dünyadan ne tat alır? O dünyanın ne güzelliği olur? Tek başınadır. Cennet de böyledir. Yani bütün cenneti sana verseler tek başına olsan hiç kimse olmasa oradan o tadı, o lezzeti alamazsın. Onun için birbirini sevenler orada da beraberdirler. Cennet insanla güzeldir, sevdiklerimizle güzeldir. Onun için orada sevenler, beraberdirler. Büyük olsun, çocuk olsun fark etmiyor, ee, beraberdirler. Evet. Efendim bir arkadaşım mesaj yollamış. Hocamın ellerinden öperim. Vallahi sizi çok ama çok seviyorum. Allah için okuyun biz. Biz de bizi sevenleri elbette ki çok seviyoruz. Bununla beraber bütün insanları seviyoruz. Allah için seviyoruz. Neden? Allah'ın kulü. Allah sevmiş öyle yaratmış. Özel yaratmış. Sevilmez mi? Allah'ı seven Allah'ın kullarını sevmez mi? Bütün varlığı sevmez mi? Evet. Seveceğiz birbirimize. Sevgi bizi de ispatlayacağız inşallah. İnşallah. Ben Ayten sizin mürşidim olmanız için ne yapmalıyım? Rüyamda hep sizin dergahta olduğumu görüyorum demiş efendim. Gönlümüz dergahta olmuş. Daha doğrusu gönlümüz dergah olmuş. İster dergah görelim, ister mescit görelim, ister Kâbe'yi görelim. Gönlümüz o hale geldiği içindir. Dolayısıyla eğer sohbetleri diyor bizi kabul etmişse bu durumda hep beraber olmuşuz tabi olmuşuz demektir. Tabiyet zaten buydu. Ben de böyle bir kul olmak istiyorum dediğinde, kulluğumuzu kabul ettiğinde beraber olmuşuz demektir. Allah kulundan kulluk istiyor. Yoksa tabiyet demek sadece biz tabi olduk demek değildir. Evet, ne diyoruz? Allah bizden canımızı istiyor. Gönlümüzü istiyor. Bizden bizi istiyor. Tabi olurken Sadece ben tabi oldum demek değildir. Allah yolunda yürümeye başlayıp Allah'a kamil manada kul olup Hazreti İnsan olmak demektir. İnşallah hep beraber Allah'a kul olacağız. Hazreti İnsan olmaya çalışacağız. Allah'a dost olmaya çalışacağız. Yolu böyle beraber yürüyeceğiz inşallah. i̇nşallah. Mesele dinleyip o gönül beraberliğinin olmasıdır. Zaten öyle olmuştur inşallah. Evet. Mehmet Baran göndermiş. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun sultanım. O mübarek ellerinizden hasretle öperim. Yere göğe sığmayan Allah mümin mümin gönlüne sığıyor. Bu gönül nasıl bir gönüldür? Selamlar demiş efendim. Evet. Bu gönül cennete dönmüş bir gönüldür. Allah cennete tecelli ediyor. Cemalini müşahede ettiriyor. Bir günül cennete döndüğüünde Allah oraya tecelli ediyor. Akılla anlamaya çalışacak olsak nasıl anlayacağız? Mesela küçücük bir aynayı güneşe tutsak güneş oradan görünür. Değil mi öyle? Bu güneş aynanın içine sığdı manasına gelmez. Güneş aynada göründü. Nefis tezkiye olunca Temizlenince, Allah'ın nef ettiği ruh açığa çıkınca Allah oraya tecelli ediyor. O gönül aynasına tecelli ediyor. Oradan Rabbinin cemalini müşahede ediyor, görüyor. Yoksa haşa Allah oraya girdim arasına gelmez. Söyledim 20 santimetre çapındaki bir aynaya güneş eger. Aksediyor görünüyorsa güneş oraya girdi demek manasına gelmez. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Gönül ayna olmuş. Allah oraya tecelli ediyor. Evet. Adnan Yavuz göndermiş. Sonsuz selat ve selamlar olsun. Allah sizi bir an başımızdan eksik etmesin. Ve size layık derviş eylesin. Efendim sizi çok seviyoruz demiş. Allah razı olsun. Biz de onları çok seviyoruz. Halil Övenç göndermiş. Selamun Aleyküm. Birini sevmek zahiri olarak. Bir kızı doğru mudur? Ölçü ne olmalıdır? Zahiri sevgiler nasıl olmalıdır? Evet. Sevmek kesinlikle doğrudur. Yoksa sadece Allah'ı seveceğiz, bir şeyi sevmeyeceğiz. Sevgiden bir şey anlamadık demektir. Allah'ı seveceğiz, Allah için seveceğiz. Bununla beraber insan e Farklı bir özelliğe sahip, çift yönlü bir varlık. Bir tarafı dünyaya ait, toprağa ait, bir tarafı ahirete ait, Allah'a ait. Ruh itibariyle, gönül itibariyle. Allah'ı ruhuyla seviyor. Öyle buyurmuştu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Fatıma annemizin cevabıydı bu. Resulullah Efendimiz Hazreti Ali Efendimize soruyor. Ya Resulullah, ya Ali, Allah'ı seviyor musun? Evet, buyurdu. Beni seviyor musun? Evet, buyurdu. Hanımını, çocuklarını seviyor musun? Evet. Her defasında evet cevabı alınca bir günüle bütün bunları nasıl sığdırıyorsun dedi. Hazreti Ali cevap vermedi. Öyle düşünceli, dalgın eve geldiğinde Fatma annem soruyor. Neden böyle dalgınsın? söylüyor. Resulullah Efendimiz böyle bir soru sordu. Cevap veremedim. Fatma annemiz cevap veriyor. Buyuruyor ki, demen gerekirdi ki Rabbimi ruhumla seviyorum. Çünkü ruh Allah'tan. Sahibini seviyor, Sahibine aşıktır. Seni gönlümle seviyorum. Resulullah'ı gönlümle seviyorum. Neden? Çünkü gönül o ruha açılan penceredir. Dolayısıyla Resulünü Allah için seviyorum. Beni Allah'a götürdüğü için, Rabbimle muhatap ettiği için, ile muhatap ettiği için seviyorum. Evet, Resulünü gönlümüzle seviyoruz. Hanımını nefsimle seviyorum demen gerekiyordu. Çünkü toprağa ait, onu nefsimle sevmen gerekir. Çocuklarımı rahmetimle, merhametimle seviyorum demen gerekirdi. Hz. Ali Efendimiz gidiyor Resulullah Efendimiz'e, Ya Resulallah cevap vermek istiyorum deyip cevap veriyor, buyuruyor ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü selam bu peygamber meyvesinin cevabına benziyor. Evet, doğru cevap. Seveceğiz ama nasıl sevmemiz gerektiğini bileceğiz. Herhangi bir şeyi Allah'ı sever gibi seversek, Allah imanımızı, sevgimizi kabul etmez. Çünkü insan hakikat itibariyle Allah'ın nefrettiği ruhtur. O için o bir tek Allah'a ait. Ama nefis toprağa ait. Onunla eşini sever veya birini sever. Kendisini eş olacak birini sever. Burada bir sorun var mı? Hayır. Ama severken onu Allah'tan bir nimet olarak görmesi gerekir. Çünkü onun nikahlarken bununla beraber Allah adına nikahlanmış olur. Nikah öyle kayılıyor. Allah'tan emanet olarak nikahlamış oluyor ki, onu Allah'tan bir nimet olarak görmesi gerekir. Aynı zamanda şükretmesi gerekir. Allah çocukları verirken de bu böyledir. Onu da nimet olarak görmesi gerekir. Onu da rahmetiyle seviyor. Aynı zamanda her neyi severse sevsin, mutlaka Allah'ın hesabını yapması gerekir ki, çünkü her şey Allah'a ait. Ondan bir ikram ve ondan bir emanet. Böyle sevince bütün sevgileri Allah'a gider. Sevmekten korkmamak gerekiyor. Sevmek gerekir. Sevdikçe gönül genişler. Sevdikçe gönül büyür. Allah'ı seviyorsun. Sonra Allah için Resulünü seviyorsun. Resulünden dolayı sahabeyi seviyorsun. Değil mi öyle? Sonra Allah'ın bütün kullarını seviyorsun. Niye? Allah'ın kulu oldukları için. Allah onları sevdiği için. Allah'ın onlar üzerinde bir muradi olduğu için bütün bu sevgiler Allah'a gider. Dolayısıyla biri bir müşide kamile tabi olmadan bu hakiki sevgiyi, gerçek sevgiyi tadamaz. Neden? Çünkü o sevginin bir çıkış noktası olmalıdır. Birden başlar yani. Müşidini sevince sonra neyi sever? Sonra onunla beraber olanları sever. Müşidinden dolayı. Benim kardeşimdir diye Yol arkadaşımdır diye onları sever. Sonra onun, onların ailelerini de sever. Onlardan dolayı. Hatta biri bir şehirde bulunsa o şehir halkını ondan dolayı sever. Falan kardeşimiz falan yerleri deyip önce onu hatırlar ve onu, bütün o şehri sever. Ondan dolayı. Bu gönül, böyle bir gönül sevgiyle genişliyor, muhabbetle genişliyor. Öyle bir genişlemesi lazım ki bütün kainatı içine aracak kadar genişlemesi gerekir. Bütün kainatı içine aracak kadar genişleyebilmesi için bütün kainatı sevmesi lazım. Neden dolayı? Allah yaratmış. Allah için. İşte böyle bir gönüle Allah tecelli ediyor. Yoksa böyle en yakınındakini bile sevemeyen, küçücük tas kadar bir gönüle ufak bir şey sıkıntıda taşan, ufak bir sevgiyle taşan bir gün Allah tecelli etmez. Bakıyoruz mesela, çocuğunu seviyor, ötekinin çocuğunu sevemiyor. Kapatmış kendini. Evet. Efendim, Dicle Nehir göndermiş. Selamın, evet. Selam demiş, kurban eti haricinde kasaptan aldığımız ya da lokantalarda yediğimiz hayvanlar kesilirken üzerinde Allah'ın adı anılmadan kesilmişse yemeli miyiz? diye sormuş evet. efendim. Üzerinde Allah'ın isminin anılıp anılmadığını bilmiyoruz. Bu durumda bunu araştırmak gibi bir hakkımız var mıdır? Hayır. Evet, Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam size bir ikramda bulunulduğunda onu araştırmayın. Çünkü karşıdakine hakaret olur. Bir yerine misafirliğe gittiniz hayvanı kesmiş önünüze sofrayı kurmuş. Keserken bu hayvanın üzerine besmele çektin mi diye sorulur mu? Sorulmaz. Ne yapmak gerekiyor? Ölçüsü nedir? Evet, yine Resulullah Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Böyle bir durumda yapmanız gereken şey onu bilmiyorsunuz zaten. Üzerinde besmele çekilmiş mi, çekilmemiş mi? Onu yemeye başlarken üzerine besmele çekin dedi. Bismillah diye başlıyoruz ya. Evet siz Bismillah diye başladığınızda üzerine besmele çekilmiş olur. Bu işi siz yapıyorsunuz. Yemeği yerken. Dolayısıyla e, caizdir. Besmele çekip yiyebiliriz. Nereden gelirse gelsin üstüne besmele çekilmiş veya olmasın. Onu zaten bilmiyoruz. Besmeleyi biz çektiğimizde besmele çekilmiş olur buyurdu. Evet. Hasan Ergün göndermiş. İman nedir? Sadece Allah'a inanırsak, namazımızı kılarsak, orucumuzu tutarsak yeterli olur mu diye sormuş efendim. Allah imansız ameli kabul etmez. Yani birinin imanı yoksa, bütün ibadetleri yapmış olsa bile Allah onun amelini kabul eder mi? Hayır. Allah insanı ibadet için yaratmamış. Abd olsun diye yaratmış. Abd olmak da imanla olur, Allah'ı sevmekle olur, Allah'a aşık olur. Allah'a aşık olmakla olur ibadeti de ibadetleri de o imanına göre değer kazanır. Yani imanının o muhabbetinin şiddetine göre amelleri kıymet degeri alır. İmari ne kadar kamilse amelleri de o kadar kıymetli değerlidir. Dolayısıyla inanmak iman gelir. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Resulü söylüyor. Sizden biri Allah ve Resulü her şeyleri çok sevmedikçe iman etmiş olmazsınız dedi. İnanmak e, akıl işidir, iman gönül işidir. Gönlün fiili sevmektir. Aklın işi sevmek değildir. Aklın işi anlamaktır, kavramaktır. Gönlün kendisine verdiği talimatı yerine getirmektir. Onun için akıl ile inanılır ama gönül ile sevilir, iman edilir. Akıl kabul ettiyse bu doğrudur diyor. Sevmek gönlün işi. Dolayısıyla sadece... Ben inandım deyip ibadet yapmak e, insanı son nefeste imanı kurtarmaya sebep değildir. Ama Allah hiç kimsenin amelini zayi etmez buyurdu. Eğer siz Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, Müslüman olur, İslam'ı kabul eder, Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz Allah hiçbir amelinizi eksiltmez. Karşılığını tam olarak verir. Ne olarak verir? İman olarak verir. İbadet eden, namaz kılan, oruç tutan bütün ibadetler imani kemale erdirmek içindir diyoruz onun için. İmanı artmıyorsa, Allah'ı sevmiyorsa, muhabbeti artmıyorsa, ahireti dünyadan daha çok sevemiyorsa bu durumda sorun var. Ameli taklidi olmuş olur. Yoksa amel imani getirir, getirmelidir. Eğer kabul olduysa, eğer doğru yapılmışsa, ne buyurdu Resulullah Efendimiz? İnsanlardan öylesi var ki namaz kılarlar sadece onlara yorgunluk çıkar kalır. Oruç tutarlar sadece onlara açlık çıkar kalır. İman olmayınca amel bil ifade etmiyor. Ama imanla beraber olunca muhabbetini, imanını ispatlıyor. İmanını arttırır. Evet. evet. Telefondan mesaj yollamışlar. Selamünaleyküm. Bir mezhebe tabi olmalı mıyız? Ve Buhari, Müslim hadis rivayet edenler hakkında bilgi verir misiniz? Ve hadisler ile amel etmeli miyiz diye sormuşlar efendim. Evet. Bir mezhebe tabi olmalı mıyız? Elbette ki. Mezhep yol demektir. Yani bir yolu yürümek gerekiyor. İslam'ı yaşarken ana cedede yürümek gerekiyor. Bunun için bilmeden yürünmez. Ya ayetleri Kur'an'ı bilmek lazım bütünüyle, hadisleri, sünneti bilmek lazım, hüküm çıkarabilecek vasıfta olmak lazım, ilme sahip olmak lazım, iştihad etme haline sahip olmak lazım. Böyle olursa herhangi bir mesebeye uyması gerekiyor. Kendisi iştihad edebilecek makamdadır çünkü. Ama iştihad edebilecek bir makamda değilse iştihad eden birine uyması gerekiyor. Dolayısıyla bir mezhebe uyması gerekiyor. Mezhebe de öyle. Ben mezhebe tabi oldum işte falan mezheptenim. O ne söylediyse o. Mezhebe tabi olmak uymak bu değildir. Herhangi bir konuda eğer o mezhep imamı iştihad etmişse o iştihadi yaparken hangi ayete göre, hangi hadise göre, hangi sünnete göre o iştihadi yapmıştır onu da öğrenmesi gerekir. Ki Tabi olmuş olsun, mezhebe uymuş olsun. Yoksa mezhebi taklit etmiş olur. Yani o hükmün ayette nasıl anlaşıldığıdır, hadiste, sünnete nasıl anlaşıldığıdır, onu anlaması gerekir. Bu durumda onun da o mezhepler arasında bir tercih yapabilsin ya da o tercihler arasından bir tercih yapabilsin diye. Yanlışa düşmesin. Ebedi hayatı kazanmak her şeydir insan için. Bu kadar zahmete katlanabilmelidir. E, katlanamıyorsa, gücü yetmiyorsa, benden bu kadar diyorsa bir mezhebe mutlaka uymalıdır. ve Mutlaka en azından taklit edip e, yürümesi gerekir ki doğru yapabilsin. Yoksa kime uyacak, neye uyacak? Kendisi kazanamamış, kendisi yapamıyorsa bu durumda birine uyması gerekir. Bununla beraber hadise elbette ki uymak gerekiyor. O kendinden söz söylemez. Neyi söylemişse o mutlaka Allah'ın vahyidir. O vahiyden başka bir şey söylemez. O kendisine vahiydelerini söyler. Bütün hadisler Kur'an'ın tefsiridir, vahyin tefsiridir. Bunun dışında bir şey söyleme ihtimali var mıdır? Kesinlikle hayır. Hayati da öyledir. En ufak bir eksik bir yanlış yapsa Allah onu uyarıyor mu? Uyarıyor. Dolayısıyla orada yanlışı kabul etmiyor. Allah onu düzeltiyor. Düşüncesinde bile bir yanlışlık olsa Allah onu da düzeltiyor, düzeltmiştir. Ama her hadise uymak mı gerekir? O da hayır. Eğer sahihse onu öyle kabul etmek gerekir. Kur'an'a ters düşmüyorsa Vahye ters düşmüyorsa onu kabul etmemiz gerekir. Yoksa vahye ters düşüyorsa hadisi kabul ettiğinde ayeti inkar etmiş oluyorsun. Onun için müminin, Müslümanın dinini öğrenmesi gerekir. Hadisi dinlerken de ayete uyup uymadığını, ters düşüp düşmediğini de anlayıp öyle kabul etmesi gerekir. Bilmiyorsa birbirinden öğrenmesi gerekir. Evet. Yani bu soruda Buhari müslim. Hadis ribayetlerine de söylüyor, evet, evet. Şey. Tabi. Onlar da mesela bin hadis içinden beş çek, seçmiştir. Öteki geliyor o 500'ün içinden 100 tane seçiyor. Evet, evet. Bak onlar da ona göre iştihad etmişlerdir. Evet. Mezhepler de mesela e, farklı hüküm verirken ötekini inkar etmiyor. O onu iştihadi, ben de böyle iştihadi ediyorum diyor. Bence böyle daha uygundur. Takvaya daha yakındır. Ama bu benim söylediğim yanlış ihtimali olan bir doğrudur. Onu söylediği doğru ihtimali olan bir yanlıştır bana göre diyor. Yani bütünüyle hüküm budur demiyor. Bence diyor. İçtihat ediyor çünkü. İçtihat konusu da konuları da çok azdır yani. Bize düşen Rabbimizin bizden ne istediğidir. İmanı konuda iştihat olmaz. İman her şeydir. Şu anda bizim ümmetin yaşadığı sorun da iman sorunudur. İmanı anlama sorunudur. İmanı inanmak olarak anlamış, dolayısıyla biz inanıyoruz deyip kurtulacağını zannediyor. İmanı için bir fedakarlık yapamıyor. Ahireti dünyaya tercih edemiyor. Allah'ın kelamını her kelama, her söze tercih edemiyor. Peygamber'in örnekliğini bütün örneklere tercih edemiyor. Onu örnek alıp ben de onun gibi olmadım diyemiyor. Sorun burada zaten. İman sorunudur. Amel sorunu değil. İçtihat, mezhep sadece ameli konudadır. Yani namaz kılarken parmağını ha böyle kaldırmışsın ha böyle kaldırmışsın ne fark eder yani? Kaldırmasan da olur. Bir sorun olmaz. Onun için böyle iştihat konusuna takılmak doğru değildir. Önce iman. İman olunca Allah ona yolu gösterir. Ne buyurdu? Kul bilgiyle amel ederse Allah ona bilmediklerini öğretir. Yeter ki samimi olalım. Yeter ki yolu yürümeye çalışalım. Bütün mezheplerden Allah dostları çıkmıştır. Hepsi doğru yapıyor demektir. İmanda sorun olmayınca sorun olmuyor. Evet buyurun. Baver Gülören göndermiş. Hepimiz Hazreti Adem ile havadan geliyorsak eğer ''Siyah beyaz farkı nereden geldi?'' diye sormuş efendim. Evet. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, ''Allah Adem'in toprağını her renkteki topraktan aldı. Onu o topraktan öyle yarattı, her renkteki topraktan. Onun için insanların bir kısmı beyaz, bir kısmı siyah, bir kısmı sarıdır, Aradaki tonlar da bu topraktan meydana gelir.'' dedi. Toprakanın karışımından aradaki tonlar da e, öyle meydana gelir. Zaten biraz daha geriye gittiğimizde aslında toprak küldür. Ateşin külüdür. Öyle değil mi? Kül. Ateşin külü. Onun için bütün renkleri ihtiva eder, içinde barındırır. E, beyaz bir ana babadan siyah bir çocuk doğabilir. Bu çok düşük bir ihtimal olsa da o e, genlerdeki durum. Ama böyle bir ihtimal da her zaman vardır. Siyah bir ana babadan, beyaz bir çocuk da dünyaya gelebilir. Ama binde bir ihtimal, belki yüz binde bir ihtimal e, genel olarak tabi o e, ana babanın rengine bürünüyor. Bunu Resul Efendimiz böyle izah ediyor, onu öyle anlamak gerekiyor. Evet. Çeşitlilik güzeldir. Evet. Efendim nazan koca oğlan Çimen, Tekrar tekrar Allah razı olsun, ahirette birlik eylesin bizi inşallah demiş. olsun. Bizim de bütün derdimiz budur. Ahirette beraber olmak, hesabı beraber vermek. Allah ayet-i kerimede buyuruyor, kıyamet günü kaybedenler birbirlerine lanet ederler, birbirlerini suçlarlar. Cehennemde de bu böyledir. Yine birbirlerine lanet edip. Sizin yüzünüzden kaybettik derler. Onlar da onlara cevap verir. Siz zaten derleteydiniz. Niye bizi suçluyordunuz derler. Ama cennet ehli birbirine dua edip birbirine teşekkür eder. Allah sizden razı olsun. Sayenizde şunu kazandım. Sizinle beraber bunu kazandım deyip birbirlerine teşekkür ederler. Cennet, şükür yeri, hamd yeri, cehennem de aynı şekilde lanet yeridir. O burada da bellidir yalnız. Bu dünya hayatında o bellidir. Eğer burada birbirimize teşekkür ediyorsak, birbirimizi seviyorsak, bilelim ki beraber gideceğimiz yer cennet olur. Eğer burada birbirimizi lanetliyorsak, birbirimizi kötülüyorsak, Birbirimize hakaret ediyorsak, bilelim ki bu halimiz cehennemde devam eder. Onun için insan, insanın düşmanı değildir. İnsan, insanın velinimetidir. İnsan, insan için cennet olmalıdır, cehennem değil. Eğer insan, insan için cennet cehennem olursa, yeri de cehennem olur. Onun için baktığımızda, eğer biri birilerine, insanlara cennet oluyorsa, bilelim ki onun yeri cennettir cehennem oluyorsa, onun da yeri cehennemdir. Yani hakaret ediyor, küfür ediyor, lanetliyor. Onlar orada da buna devam ederler. Ama dua ediyor, ikram ediyor, affediyorsa bilelim ki bunların da yeri cennettir. Kıymet birbirlerine böyle teşekkür ederler. Evet. Aynı arkadaş göndermiş efendim. Selamünaleyküm. Öncelikle hocamızı canlı görmek nefis bir şey. Allah ondan da sizden de razı olsun. Sorumuz dua etme konusunda Allah yaratacaksa yaratacak duayı neden edelim diyorlar. Madem ki bizim iyiliğimizi istiyor, istiyor, işi ona bırakmak lazım diyorlar. Ne diyelim? Evet. Bu soruya sanki cevap vermiştik daha önce. Doğrudur efendim. Evet. Dua konusunda. Evet. Bence böyle geçmiş olalım. Başka soru varsa onlara geçelim. Evet efendim. Özgür Akdem'i sormuş, Allah'ın en sevmediği şey nedir diye sormuş efendim. Evet. Allah'ın en sevmediği şey kulunun kaybetmesidir. Kul neyle kaybeder? Kulun kendini kaybetmesidir, Rabbini kaybetmesidir, insanlığını kaybetmesidir. Allah'ın muradının üzerinde gerçekleşmemesidir. Neden dolayı kaybeder? Ana kaynağı nedir? Ana kaynak kibirdir. Kibir. Küfür de kibirden meydana gelir. Münafıklık da kibirden meydana gelir. Şirk de kibirden meydana gelir. Ana kaynağı kibirdir. Kendini beğenmek. Öyle ki kendini Allah'a tercih etmek, aklını, ilmini Allah'a tercih edecek kadar. Kendi yaratılışına bakmadan Rabbine hasım kesiliyor. Allah'a dinini öğretmeye kalkışır. Dinini anlamak yerine Allah'ın kendisine vahyettiği dini Allah'a öğretmeye kalkışır. Böyle saygısız. Neden dolayı? Kibrinden dolayı. Allah'ın en sevmediği şey kibirdir ki cehenneme gidenler kibrinden dolayı gider. Cennete gidenler de aynı şekilde bu kibirden temizlendiği için, Rabbine boyun büküp tavazu gösterdiği için, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum dediği için cenneti hak ediyor. Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez. Evet. Allah'ın en sevmediği şey kibirdir. İster aklından dolayı kibirlensin, ilminden dolayı kibirlensin, Allah'ın kendisine verdiği mevkiden, makamdan, maldan dolayı kibirlensin, o hiç fark etmiyor. Karun'un durumuna düşer. Onu Allah'tan bilmeyince Allah karunun yerin dibine batırdı. Neden? Ben bunu Allah'ın bana verdiği akıl sayesinde kazandım, ilmim sayesinde kazandım dediği için, Allah bana ikram etti demediği için kibirlendi. Allah onu yerin dibine batırdı. Allah'ın en sevmediği şey kibirdir. Dolayısıyla o kibirden kaynaklanan küfürdür, şirktir, nifaktır, munafıklıktır. Hepsi ondan kaynaklanır. Evet. Efendim İzmir'den Mustafa Karatepe soruyor. Hazreti Ebubekir buyurmuş ki buyurmuş ki hakikat dört kitaptaydı. Onda anlatılmak istenen Kur'an, Kur'an'daydı. Onda anlatılmak istenen Fatiha'da, ondaki besmeledeydi. Hazreti Ali de buyurmuş ki besmele B harfindeydi. B harfi de noktadaydı. O nokta benim buyurmuş. O noktanın manası hikmeti nedir diye sormuşlar efendim. Evet. Bütün ilimleri bir araya getirecek olsak iki kelimeyle ne diyebiliriz? La ilahe illallah. Allah ilah olduğunu beyan ediyor. Bütün kitaplar aynı şeyi söyler. Allah ait kelimede buyuruyor Hiçbir Resul yoktur ki, Nebi Resul yoktur ki, biz onu gönderirken sadece bana abdolun ve bana hiçbir şeyi şirk koşmayın deyip vahyetmemiş olalım. Bütün peygamberlerin, kitapların geliş sebebi buymuş. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın ve sadece Allah'a abdolun diye Allah vahyetmiştir bütün peygamberlere. Davat ederken de Şirk koşmamaya bununla beraber Allah'a abd olmaya davet etmişlerdir. Kul olmaya davet etmişlerdir. Gaye bu, amaç bu. Neden de toplanıyor? Orada Allah'ı tanımış oluyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah. Allah'ı tanırken Rahman ve Rahim olarak tanımak gerekiyor. B harfi orada ne işi var, ne vazife görüyor? Bismillah, Rahman ve Rahim olan Allah ile diyorsun. Allah ile beraber, B harfi Arapça bilenler biliyor, beraberliği ifade eder, ile parasına gelir ki beraber demektir. Kul kendini Allah ile bilir. Bilirse B harfine gelmiş olduğu, B harfi tek başına da buna yetiyormuş. Bir yanda Allah vardır, kulü onunla beraberdir. Onunla beraber vardır, onunla beraber diridir, bütün varlığını Allah'tan alır. Dolayısıyla her şey varlığını Allah'tan alır, Allah ile beraber varlıkta duruyor demektir. Ben o noktayım demektir. Kendini de bu varlık içinde bir nokta olarak kul olarak görmesi gerekir. Bu da onun abdiyetidir. Allah ile beraber kulluğunu yapıyor demektir. Godriter olsun evet efendim. Teşekkürler. Teşekkür. Ederim. Efendim kısa bir ara verelim derseniz. Evet. Kısa bir aradan sonra inşallah tekrar birlikteyiz inşallah.